Beyat VE Beyatin USULÜ Bey'at, kalbi insaniğinin fethedilmesine kuvvetli bir sebep olduğu gibi, günahların terk edilmesine de çok tesirli bir vesiledir. Bey'atin aslı, kitap ve sünnetle sabittir. Mubaya'a, muahede demektir. Nasıl ki alışverişte mal alan ve satan, birbirinin elini sıkmakla, almayı ve satmayı taahhüt ediyorlarsa, Öylece icazeli bir şeyhin tarikatine giren de şeyhin elini tutar. İkisi taahhütte bulunurlar. Sanki müntesip, ben fena huyları terk ediyor, ibadetime devam etmekle tövbe ediyorum. Fenalıklarımın yerinde iyi olacağıma söz veriyorum, der. İcazeli şeyh de, ben de sana şahit olurum. Dua ve himmetimle Allah için sana yardımcı olurum. Diye taahhüt eder Ashab-ı kiram Peygamber aleyhissalatu vesselama Böylece beyat ederlerdi Akabe beyatinde Ensardan bazısı Ey Allah'ın Resulü Emir buyurun Bugün üzerimizdeki Rabbinin hakkını Ve kendi nefsinin hakkını beyan et Dediler O da اَمَّا الَّذ۪ي Rabbi, لِرَبِّي ve وَلَا تُشْرِكُوا bihi شَيْئًا şey وَأَمَّا الَّذ۪ي أَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ Sizin üzerinizde Rabbimin hakkı, O'na eş katmadan ibadet etmeniz, emrine boyun eğmeniz. Benim de hakkım, kendi nefsinizi, evlat ve namuslarınızı koruduğunuz şeyden beni de korumanızdır buyurdu. İbnu Revaha adlı sahabi, Biz bunu yaparsak bize ne var? deyince, Rasulü muhterem, felekumü'l cennetu. Size cennet var, cennet buyurdu. Onunla birlikte ashab ne güzel alışveriş. Andolsun sözümüzü bozmayız, bey'atten vazgeçmeyiz dediler. Yine bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Emme'llezî es'alu li Rabbi, en tu'minu bihi ve lâ tüşriku bihi şey'en. Ve emme'llezî es'alu li nefsi فإني أسألكم أن تطيعوني أهدكم سبيل الرشاد وأسألكم لي ولأصحابي أن تواسونا في ذات أيديكم وأن تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وعليا ربم إثنين sizden istediğim şey ona iman etmeniz ve ibadet etmekte hiçbir şeyi ona ortak etmemenizdir Nefsim için sizden istediğim, gerçekte ben sizden, bana mutlak itaat etmenizi isterim. Ta ki ben de sizi rüşt yoluna ileteyim. Bir de ben, kendim ve ashabım için sizden, bizi nefsinizden, ehlinizden, malınızdan daha fazla tercih etmenizi isterim. Ve nefsinizden alıkoyduğunuz şeyleri bizden de alıkoymanızı isterim. Bunu işlediğiniz vakitte sizin için cennetin verilmesi, Allah'tan ve benden hak bir vaattir. Erkekler ile mubaya'a musafaha ile yapılır. Musafaha yapılırken şeyh, Ya Rabbi, ben pişmanım, yaptığım günahlarımdan, keşke yapmasaydım, inşallah bir daha yapmayacağım, demekle tövbe eder. Mürit de aynısını tekrarlar. Şeyhin elini tutmazdan evvel mürit, neden tövbe edeceğini aklına getirir. Küfürden mi, zinadan mı, katilden mi, içkiden mi? Her neden ise müntesip, kalben günahlarını gözünün önüne getirir. Şeyhinin elini tutar, öper. Kalben ve ruhen nefsine döner. Şeyhinin söylediğini tekrarlar. Dili ile de, Estağfirullah der. Tövbenin sahih olabilmesi için, Beyat yapılır demektir. Bu keyfiyet kahraman sıddıkıların usulüdür. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu ta'la ta anhu şöyle buyurur. Teallemu'l ilme ve allimuhu'l nase. Ve teallemu lehu'l veqara'u ve sakinete, Ve tevâza'u limen teallemtum minhul ilme. Ve tevâza'u limen allemtumuhu'l ilme. Ve la tekûnû min cebâbiratil ulemâi. فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ cehlikum. İlmi, eşit fıkı eşit helal-haram hükümlerini öğrenin. Onu insanlara da öğretin. İlmi öğrenmek için vakar ve sükuneti öğrenin. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye boyun eğerek saygıda bulunun. Kendilerine ilim öğrettiğiniz kimselere de kanat gererek şefkat edin. Kibirli ulemadan olmayın. Aksi takdirde cehaletinizin sebebiyle bilginiz ravaç bulmaz. Piri tahi Kutsesi ruhu, Üstadın elini tutmaktan maksat, Onun gölgesine girmektir. Nasıl ki gölge insanı sıcaktan men ediyorsa, Öylece kamil üstadının gölgesi de, Müridini şeytan ve nefsin hilelerinden men eder. Gölgeden maksat da, Zahirde şeriat emri, batında himmet demektir. Lakin, gölgeye girmenin vazifesi, tövbe edene aittir. Yani mürit, beyata talip olur ve hizmeti taahhüt eder. Eğer mürit, talip olmazsa, şeyhin gölgesi onun üzerine gelirse de, muvakkat olur. Nitekim Ebu Talib'in üzerine, peygamberin gölgesi düştü, ama kendi iradesiyle teslim olmadığı için, faidelenemedi. Ehli kemal ile musafahadan maksat onların gölgelerine girmek olduğu için kadın kısmı musafaha ile değil söz ile gölgeye girer. Nitekim Mevlana Halid Şehrezuri kadınlara nasıl tarikat verilir diye sorulduğunda kadın eğer ecnebi değilse müşkül yoktur. Şayet yabancı ise perde veya kapı arkasında mücerret söz ve sesle tarikat alır. Peydin gölgesine girer demiştir. Hazreti Ali radıyallahu taala anhu da şöyle buyurur. Ela unebbiukum bil faqih hakal faqih. Men lam yuqnitin nase min rahmatillahi <gülüyor> ve lam yurahhis lehum fi maasiillah taala ve lam yu'amminhum makrallah taala ve lam yetrukil qur'ana ragbatan ila gayrihi. <gülüyor> ve la fi ibadetin fihi ولا خير في فقه ليس فيه تفهم دقت edin hakkıyla fakih olandan size haber vereyim hakkıyla fakih eşit helal haramı birbirinden ayırt eden o kimsedir ki insanları Allah'ın rahmetinden ümitsiz etmez Allah Teala'nın maasiyetinde onlara ruhsat vermez onları Allah'ın mekrinden emin kılmaz Kur'an'dan yüz çevirerek onu bırakıp başkasına meyletmez. Fıkhın öğrenilmesi içinde olmayan bir ibadette asla hayır yoktur. İçinde iyiden iyiye anlayış, eşit, fiili tatbik olmayan bir fıkıhta da hiçbir hayır yoktur. İşte bu hayrı elde etmek için pirlerin gölgelerine girilir. kemal tevazu ile onlara teslim olunur ve onlardan şer'i şerifin fiili tatbikatı öğrenilir. Mevlana Halid'in Mekke-i Mükerreme'de post ve kaymakamı Şeyh Süleyman Zühti şöyle der. Kadınlara tarikat vermek usulü şöyledir. Şeriat ve tarikat ikisi ikizdir. Birbirinden ayrılmaz. Ruh ve ceset gibidir. Aralarındaki fark, şeriat dışa hakim, yani bedeni terbiyeye aittir. Tarikat onun tatbiki, ve kalbi temizlemekten ibarettir. Kalp ve beden birbirinden ayrılmadığı gibi, şeriat ve tarikat da birbirinden ayrılmaz. Şeriatın emrini tatbikten ibaret tarikat usulünde, kadın ve erkeklerin vazifesi müşterektir. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Mekke-i Mükerreme'de erkeklere tarikatı verdiğimiz gibi, kadınlara da veririz. Lakin şeriat dairesinden haddimizi aşmıyoruz. Kadına, eğer mahremi varsa mahremi yanında, halvetten sakınarak telkinde bulunuruz. Mahremi yoksa, perde veya kapı arkasında onlara talimatı mücerred sözle bildiririz. Zira peygamberimiz, mübarek ellerini kadınlara vermemiştir. Sözle beyat edilmiştir. Hatme ve tevecühlere kadınların gitmesi yoktur. Kadınlar kendi evinde, Kocasının ve evladının hizmetinde çalışırlar. Boş vakitleri varsa o vakitlerde onlara telkin edilmiş zikirleri evlerinde yaparlar. Onların hakkında tarikat mümkün mertebede göze görülmemeleridir. Çünkü ayeti kelimelerde ihtiyaçlarının dışında gezmeleri yasaklanmıştır. Ve qarunafi buyutekun nawalatber raja taber rujal cahiliyeti ala ve Ekimna ve zekat ve inallahaule Vakar ile evlerinizde oturun Cahiliyet devri kadınlarının kırla döküle süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin Namazı dost doğru kılın Zekatı verin Allah'a ve rasulne itaat edin Mealindeki ayeti kerimeye binaen kadınlara hatme tevecü ve toplantılara çıkmak yoktur İmkanları varsa her birisi kendi evinde hatmesini yapar. İmkanları yoksa, yeryüzünün her neresinde erkekler hatme ederlerse onlar ortaktırlar. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi, cami Usul kitabının haşiyesinde Ey zamanın meşayih zümresi! Allah'tan korkun! Şu benim kızımdır, şu benim anamdır, halamdır, teyzemdir demeyi bahane ederek Yabancı kadınlarla oturup hem sohbet etmeyin, onlara el öptürmeyin. İslam dini bu gibi halleri yasak etmiştir. Dikkat edin, perde veya kapı arkasında onlara zikir ve talimatı beyan edin buyurmuştur. Seyyid Aitahi Kutsesi ruhu şöyle buyurur: "Siddikiilerin nazar ber qadem, ayak önüne bakın" cümlesiyle tüm nakşibendiiler emr olunmaktadır aleyh ciddi bir sıddikiye yolcusu ecnebi kadınlara bakamaz. Çünkü sıddıklar sahibi cezbedir. Eğer bakabiliyorsa cezbesi ya yalandır ya da mecazidir. Şeriat nazarı haram kılmıştır. Fakat tarikat daha ziyade haram eder. Hele el tutmayı daha fena görür. Nazar gibi el değmesi de haramdır. Ne güzel bir içtihat etmiştir İmam Şafii. Kadın ve erkeklerin saç, tırnak dışında, mesela el, birbirine dokunmakla abdest bozulur, demiştir. Müctehitlerin ittifakı ile yabancı erkekle kadınların tokalaşmaları haramdır.